Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi araştırmacısı, iklim bilimi uzmanı T24 yazarı Profesör Dr. Levent Kurnaz, buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesinin Türkiye'de olası etkilerini değerlendirdi. Çok uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'nin haritasının yeniden çizilmek zorunda kalacağını belirten Kurnaz, iklim değişikliği ile ilgili iklim bilimcilerinin görüşlerini şöyle aktardı. Küresel ısınmayla buzullar eriyor, buzulların erimesiyle su seviyeleri yükseliyor ve ekstrem iklimsel olaylar yaşanıyor. Deniz seviyesi 1 metre yükseldiğinde Karadeniz'de Bafra ve Çarşamba ovaları, Ege'de Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz ovaları, Marmara'da Sakarya ve Meriç ovaları ve Akdeniz'de Çukurova ciddi anlamda toprak kaybına uğrayacak. Ovaların önemli kısmı sular altında kalacak. Antarktika'nın batı kısmındaki buzulların yavaş yavaş erimekte olduğunu belirten Levent Kurnaz ayrıca şunları aktardı. Yüzyılın sonlarına doğru bu erimenin hızlanması bekleniyor. Antarktika'nın batısındaki buzullar eridiğinde eriyen Grönland ile birlikte deniz seviyesi 12 metre artmış olacak. Bu durumda denize kıyısı olan bölgeler su altında kalacak. Antarktika'nın tamamen erimesi en erken gelecek yüzyılın içerisinde olası görülüyor. Bu durumda ise deniz seviyesindeki yükselme 60 metre olacak. Dünyadaki buzullar eridiğinde deniz seviyesinin 70 ila 80 metre ar arası artması bekleniyor. Bu durumda bugün insanların yoğun olarak yaşadığı bütün bölgeler sular altında kalacak. Gelişmeler böyle devam ettiği takdirde günümüzde çok tartışılan Kanal İstanbul ve Biz istesek de istemesek de gerçekleşmiş olacak. Deniz seviyesi yükseldiğinde Taksim'in de sadece yüksek kesimleri kurtulabileceği için Taksim bir adaya dönüşecek. Bu gelişmelerin ne zaman gerçekleşeceğini tam olarak kestirmek mümkün değil diye konuştu kendisi. En yüksek noktası deniz seviyesinin 2 metre üzerinde olan Kiribati Adaları iklim değişikliğinin simgesi haline geldi. Kiribati'nin 32 adasından çoğunun gelecek 50 yıl içinde sular altında kalacağı tahmin ediliyor. Kiribati denince akla hemen Pasifik Mercan Adaları, Palmiye Ağaçları, Mercan Kayalıkları ve bu zengin denizlerde balık avlayanların rahat bir yaşam sürdüğü bir yer geliyor. Ama bu yaşam deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim değişikliği tehditleriyle karşı karşıya. BBC bilim muhabiri Julian Siddle'ın haberine göre Kiribati Cumhurbaşkanı Anote Tong, su baskınlarından adaların kırsal kesimindeki topluluklar etkilendi. Bir köy yok oldu ve birçok toplulukta içme suyu havuzlarına ulaşan deniz suyu tarım ürünlerini etkisi altına aldı, diyor. Taravan'ın kuzeyinde yaklaşık 10 bin nüfusa sahip Abaygang'da bir köy arazilerine ulaşan dalgalar nedeniyle yok oldu. Adada aralarında ekmek ağacı ve Hindistan cevizinin de bulunduğu temel gıda ürünlerini yetiştirmek için yeterli arazi mevcut. Fakat bu ürünlerin uzun vadede sürdürülebilirliği konusunda endişeler var. Cumhurbaşkanı Tong, nüfusun artışı ve çevrenin zarar görmesiyle acil sorunlar göz önüne alındığında, insanların burada hayatlarını idame ettirmelerinin ve iklim değişikliği tehdidine karşı daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarının zor olduğunu söylüyor. Hayatları boyunca kendilerini etkileyecek olan meselelerle baş edebilecek kaynaklara sahip değiller. Çünkü korumasızız ve mücadelenin kıyısındayız, diyor Cumhurbaşkanı Tong. Bozcaada'da Mermerburnu mevkiinde akvaryum koyu çevresinde yapılmakta olan toplu konut inşaatı tartışmalara neden oluyor. Belediye kaynakları inşaat çalışması yapıldığına ilişkin haberleri yalanlarken Bozcaada forumundan yapılan açıklamada inşaat çalışmaları ile ilgili fotoğraflar paylaşıldı ve akvaryum bağ evleri toplu konut projesinin internet sayfasındaki fotoğraflar hatırlatıldı. Bozcaada forumunun açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Yüksel inşaata ait parsellerde toplam 38 konutluk bir toplu konut projesine izin verilmiş olduğu ve ilk etap inşaat dahilinde 8 konut için çalışmalarının başlamış olduğu maddi bir gerçektir. Akvaryum Bağ Evleri Toplu Konut Projesi'nin imar izni 1997 yılında verilmiş, projesi ise 2010 yılında onaylanmıştır. Geçtiğimiz Mayıs ayında onaylanan ama yürürlüğe girmeyen 1 bölü 25 binlik imar planıyla birlikte o bölgede yapılaşmanın önü tamamen açılmakta, iki günü birlik tesis ve bir otel planlandığı görülmektedir. Yeni imar planının yürürlüğe girmesiyle birlikte akvaryum koyu tamamen betonlaşacaktır. Bozcaada forumu geçtiğimiz hafta konuya ilişkin hazırladığı basın açıklamasında 25 futbol sahası büyüklüğünde toplu konut inşaatına kimin izin verdiğini sormuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir enerji çift şirketi rüzgar çiftliklerinde kaya kartallarının ölümü nedeniyle 1 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Duke Energy Renewables adlı şirket Wyoming'deki iki tesisinde son 3 yıl içinde toplam 14 kaya kartalının ölmesiyle ilgili suçlamaları kabul etti. Associated Press Aşansı ödenecek paranın doğal yaşam koruma ile ilgili kurumlara yönlendirileceğini söylüyor. Duke Energy Renewables Başkanı Greg Wolf da kartalların ölümü nedeniyle çok üzgün olduklarını, sorunu çözmek için çevre koruma kurumları kurumlarıyla işbirlikleri yapacaklarını söyledi. Bu çerçevede yakınlarda uçan kartalları tespit etmek için radar kullanılması, bölgede kartal yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde türbin faaliyetlerinin sınırlandırılması öngörülüyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz.